Namazı bozmanın caiz ve vacip olduğu durumlar nelerdir? Namazda olduğumuzda örneğin annemiz çağırsa namazı bozabilir miyiz diye sormuş izleyicimiz. Evet. Şimdi namaz bozmanın caiz olduğu, namazı bozmanın vacip olduğu haller fıkıh kitaplarımızda detaylı olarak anlatılıyor. Evet. Kardeşimiz anne bağlamında sormuş. Eğer bir kişi farz namaz kılıyor ise farz namaz kılan kişi Anne ve babası çağırdı bir yardımdan dolayı yani öyle acil bir iş değil, bir evet. medet çığlığı değil. İşte diyor ki evladım gel bize e, bir su getir, bir bardak su getir veyahut da kapıyı aç veya telefona bak. Evet. Değil mi böyle? Evet. Veya gel işte bir e, dünyevi bir, bir işimizi yap. Bu medet çığlığı olmadığından dolayı farz namazı anne ve baba çağırdı diye bozamaz bu kardeşimiz. Evet. Ya namazını bitirecek namazını bitirdikten sonra gidecek annesinin babasının yanına diyecek ki anneciğim babacığım kusura bakmayın. Ya ben namazdaydım. Ondan dolayı çağrınıza cevap veremedim. Geciktim." deyip gönüllerini alacak. Sonra da onların isteklerini yerine getirecektir. Ama nafile namaz kılıyor ise nafile namazda anne çağırdığı vakitte bozar. Gider annesinin ihtiyacını görür sonra da gelir yeniden o namazını kılabilir. Bunda herhangi bir sakınca yok. Yoktur. Ama Annesinin kırılmayacağını, geciktiği vakitte üzülmeyeceğini biliyor ise hemen iki rekat başında diyelim birinci rekatı kılmış, ikinci rekatı kılar, dörde niyet etmiş olsa bile selamlar ikinci rekatın sonunda gider annesinin ihtiyacında göre görebilir. Ama annesi asabi bir kadın, geciktiği vakitte üzülüyor, işte... Diyelim kızıyor, bağırıyor, çağırıyor ve Tatsızlık çıkıyor Tatsızlık çıkartıyor ise Naif namazı bozabilir Ve gider annesinin ihtiyacını gördükten sonra Dönüp namazını yeniden ne yapar? Kılar tamam. Bunda herhangi bir sakınca olmaz evet. Ama bir medet çığlığı duyulduğunda Diyelim ki e, Siz namaza durdunuz Namaza durdunuz e, Birisi imdat diye bağırıyor evet. e, Siz namazda daha duramazsınız Niye? Niye? çünkü kardeşinizin o imdadına koşup ona yardım et ve namaz kılıyorsunuz. Birisi düştü, bayıldı. Efendim ben namazdayım. Yok kardeşim. Namazda olabilirsiniz ama siz namazı Allah için kılıyorsunuz. Cenab-ı Hakcellevala Hazretleri ise size kardeşinize burada yardım emri diyor. Namazınızı hemen selam verirsiniz ayakta veya oturuyorsanız fark etmez. Bozarsınız. O bayılan kardeşinize yardım edersiniz. Kalp krizi geçirdi, yardım edin. Veya Efendim, bir hayvan size saldırdı, değil mi? Nefsinizin evet. müdafağı diyecek ki ben namaz kılıyorum, ne yapayım diyemezsiniz. Evet. Veya ayakkabılarınızı koydunuz, veya da bir Müslüman sizin bildiğiniz bir kardeşiniz ayakkabılarını koydu, hırsız geldi, biliyorsunuz ki ayakkabının değil, onu alıp götürüyor. Sizin veya da kardeşinizin tanıdığınız evet. namazınızı bozarsınız, o ayakkabı oradan alırsınız, o malınızı kurtarırsınız. Ondan sonra da tekrar namazınıza dönebilirsiniz. Bu tür hallerde namazı bozabilir, bozmasında da bir sakınca yoktur. Yok.